Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalardan hepinize sevgiler sunuyorum Aradan bir hafta geçti ve tekrar birlikteyiz e, herkesin geçmiş bayramını kutluyorum öncelikle. Geçen haftaya da önemli olaylar damga vurdu. E, öncelikle e, Kıbrıs'a gittiğim için e, bir boşluk oluştu. Fenerbahçe-Limasol e, futbol maçı için Güney Kıbrıs'a ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne politik duruma göre değişiyor malum. Herkes e, farklı bir isim koyuyor. E, Kıbrıs-Rum kesimindeydim. Üç gün boyunca orada e, neler yaşandı, bunlara tanıklık ettim. Öncelikle Kıbrıs Rum kesimine geçişimizle ilgili biraz e, konuşmak lazım. Türkiye bu ülkeyi tanımadığı için direkt uçuş yok. Dolayısıyla başka bir ülke üzerinden geçiş yapmanız gerekiyor ve bu da genelde e, Yunanistan oluyor. E, Öncelikle Yunanistan vizesi ya da Schengen vizesi alıyorsunuz. Normalde bir Avrupa Birliği ülkesi olan Rum kesimine bu Schengen vizesiyle girmeniz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. halile gidiyorsunuz. E, Atina'daki Rum konsolosundan ayrıca bir e, onay, bir vize alıyorsunuz. ve O şekilde Atina'dan e, Larnaca'ya, Rum kesimine uçuyorsunuz. Dönüşünüz de aynı şekilde gerçekleşiyor. E, ta Rum kesimine gitmişken şöyle kuzey kesimini de memleketin yavru vatanda ziyaret edelim dediğinizde orada da ilginç bir uygulama karşınızda oluyor. Bilenler bilir. Rum kesiminden elinizi kolunuzu sallayarak geçiyorsunuz. Herhangi bir işlem yapmıyorlar size. Hani pasaportu, vizeli vesaire Belki öyle o anda keyfine göre bir pasaportunuzu görmek isteyebilir ama genelde hiçbir şey sormuyorlar. Çünkü politik olarak... Ee, onlar adayı bir bütün olarak görüyorlar ve orada bir sınır kapısı olduğunu e, kabul etmiyorlar. Oradaki sınır kapısı sadece Kıbrıs'ın dışındaki insanlar için, yani vizesi olmayan ya da Türkiye'den gitmiş, KKTC'li olmayanlar için bir nevi kurulmuş bir kapı. Ee, siz elinizi kolunuzu sallayarak geçerken, Türkiye tarafında ise, e, pasaportunuz alınıyor, isminiz, soyadınız vesaire Bir e, küçük kağıt vize olarak damgalanıp size veriliyor. E, Kıbrıs'a girerken de, Kuzey Kıbrıs'a girerken çıkarken de e, sürekli e, bu vizeyi onaylatmanız gerekiyor. Rum kesiminden geçerken kapıda e, neler görüyorsunuz? E, i̇şte e, geçmiş yıllarda Türkiye bayrağını indirmeye çalışmış ve bu yüzden askerler tarafından öldürmüş... Rum vatandaşlarının fotoğrafları ya da işte çeşitli olaylarda yine bir Rum vatandaşının linç edilmesine dair görüntüler konmuş. Yani sınırda propagandalarını yapıyorlar politik olarak. Bunlar çok normal karşılanıyor nihayetinde. Çünkü herkes birbirine karşı bir propaganda yapıyor. Adada geçirdim 3 gün içerisinde şunu gördüm. Hakikaten zenginle fakirin hikayesini görebilirsiniz. Yani kendi içerisinde değişik derecelerde de olsa, hani bizim fakirimizle oradaki fakir aynı değil. Ama yine de Rum kesiminde müreffeh bir yaşam varken Türk kesiminde daha yoksun bir hayat var. Sokaklara yansıyor zaten. İnsanların aslında iki ülkenin garantörlerinin yürüttüğü politikadan sıkıldıklarını görüyorsunuz. Bunaldıklarını görüyorsunuz. Onlar arasında aslında artık sorun kalmadığını ama politik yöneticilerin yüzünden bu problemlerin çözülemediğini görüyorsunuz. Üç gün boyunca iki tarafta da maçla ilgili çok hiçbir şey, doğru düzgün bir şey yoktu. Yani kimsenin maçla falan ilgilendiği yoktu. Kuzey Kıbrıs'ın derdi toplanamayan çöplerdi. Rum kesimi zaten Limasol başkentin Lefkoşe'nin takım olmadığı için maçın orada oynadı ama e, pek ilgi yoktu Apoel taraftarları e, ufak tefek böyle bir takım e, eylemcikler diyeyim, koymaya çalıştılar ama herhangi bir şey olmadı güvenlik yoğundu ama hissettirilmeden yoğun bir güvenlik önlemi alınmıştı Fenerbahçe'nin gelişi gidişi hiçbir sorun yaşamadı. Bizler sokaklarda dolaşırken herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hatta keyifle, zevkle dolaştık. O anlamda bizde olsaydı aynı manzara ne olurdu bilemiyorum. Bir bayrak krizi tartışması vardı başından beri. Bu da suni olarak burada, Türkiye'de yaratılan bir krizdi. Esasında o tarafta böyle bir kriz yoktu. Yönetmelikler, kurallar çok açıktı. Buna rağmen Türkiye'de bazı üzüm yemekleriyle bağcı dövmek peşinde koşan insanların bazı kişisel sorunlarını bu işe alet ettiklerini gördük ve suni bir bayrak krizi yarattık. Kuzey Kıbrısların en büyük tepkisi de zaten buydu. Kendilerini işte hainlikle suçlayanlara, vatanlarının sevgisini sorgulayanlara tepki veriyorlardı ki bunun adresi de açıkça artık söylemekte de bir beyis görmüyorum. Erman Torol'uydu. Uzatılan her mikrofona Erman Torol'un Erman Torol'nu eleştirerek başlıyorlardı. Maç başladı. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Ne oldu? Limasolarlar en ufak tepki göstermediler. Olgunlukla karşıladılar ve sonunda dağılıp gittiler. Limasol zaten sol anlayışlı taraftarların desteklediği bir kulüp. Böyle millici, milliyetçi hezeyanlara Apoel'ler kadar kapılmıyorlar. Hatta hiç kapılmıyorlar. Bir Apoel taraflar, bir iki Apoel tarafları sızmıştı sürübünlere. Bunlar Yunanistan bayrağı açtılar. bizzat kendileri müdahale edip bu eyleme son verdirdiler. Buna karşılık Fenerbahçeli, KKTC'li Fenerbahçeli tahtalar Türkiye bayrakladı ve de Fenerbahçe bayrakları geldiler. Bir ara bir KKTC bayrağı Açıldı, derhal müdahale edildi, toplatıldı. Maçın sonunda e, e, Fenerbahçeli taraftarlar mutluluklarını yaşarken, coşkularını yaşarken Limasoliler üzgün bir şekilde ama herhangi bir şey, olay çıkartmadan stat'tan ayrıldılar. E, Kuzey Kıbrıslılar e, bu Türkiye'de oluşturulan havadan dolayı biraz sanki kendilerini ispatlamak zorundaymışçasına Biraz fazla milliyetçi vurgulara e, tenessül ettiler. Şimdi mesela maçın sonlarına doğru İstiklal Marşı'nın okunması, dağ başı Duman Aldı Marşı'nın okunması falan. Yani karşınızda böyle durumu politize etmeyen bir kitle olduğu halde neden bunlara? Tabii dediğim gibi onlar aslında Rumlara değil de buradaki Türkiye'deki e, insanlara karşı yapılmış bir hareketti. İşte gördüğünüz gibi kendi kendimizle mücadele etmekten aslında bir türlü kurtulamıyoruz. Ve bu da bizim her anlamda enerjimizi tüketiyor, yok ediyor. Evet gelelim memleketteki futbol nümayişlerine ama öncelikle bir müzik arası verelim. kill his hand said he had a good Ben Kenan Başaran. Paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Ve bayram haftasında iki takım üstlerden diyelim güldü. Hatta üç, üç eski şampiyon güldü. İkisi üzüldü. Fenerbahçe 47 maçlık yenilgisizlik serisine, serisini yitirdi İstanbul'da. Dediğimiz gibi Alex sonrası kazanan dört maçın moraliyle yoluna devam eden Fenerbahçe Antalya Spor karşısına resmen dağıldı. E, bu sürpriz de değildi. Özellikle Bursa ve e, Limasol maçlarındaki Fenerbahçe iyi değildi. E, ancak e, maçlar kazanıldığı için e, hatalar çok fazla göze batmadı. Aykut Kocaman'ın Limasol maçına ilişkin değerlendirmesinde özellikle ikinci rakibi çok boğduklarını oyunu oyunun kontrolünü ele aldıklarını söylemesini yadırgamıştım ben. Çünkü e, rakibin pozisyonları ikinci yarıda da e, Fenerbahçe'ye göre üstündü. Rakibin ilk yarıda baskın oynadığı zamanda Fenerbahçe pek fazla kontra atak geliştiremezken Fenerbahçe'nin baskın oynadığını iddia ettiği ikinci yarı rakip bir sürü kontra atak geliştirdi. E, bu anlamda bakınca e, ben iyi bir Fenerbahçe görmemiştim. Ee, Antalya Spor bu sezonun sürpriz takımı. Ama geçen senenin sezonda ilk yarıda bir çıkış yapmışlar. ikinci yarı çökmüşlerdi. Ligde zar zor kalmışlardı. Hasılı Antalya Spor'u hakkında e, hüküm vermek şimdiden e, çok mümkün değil. Bugün yukarı çıkartırsınız. Göklere çıkartırsınız. 3-4 hafta sonra büyük bir çöküş yaşayabilir. Kırılgan bir yapısı var mı yok mu göreceğiz. Ama Mehmet Özdüley'in 3 yıldır orada olması inandığı bir takım ve sistem oluşturma çalışması da takdire şayan bir sürü hoca ortada hiçbir şey yapmazken bir iki maçla bir takım mevkiler peşinde koşarken Özdüley'in orada sessiz sedasız 3 yıldır işini yapıyor olması bile hakikaten memleket futbolunda kıymet addedilmesi gereken bir durum. Fenerbahçe'nin e Antalya yenilgisinin arkasından e, Aykut Kocaman'ın açıklamaları yine e, gündeme damga vurdu. Aykut Kocaman daha önce de söylemişti, yani istifa edecek misiniz yollu aç e, sorulara e, uygun zamanı bekliyorum, uygun zamanı bulduğumda yakaladığımda e, bu konuda hiç tereddüt etmem, yani ben bu koltuğa yapışmış değilim demişti. Bunu e, tekrarladı e, ve diğer yandan. 34 hafta sürekli bir istifa baskısı altında yaşayamayacağını, böyle bir karakter olmadığını söyledi. Hakeza kamuoyunun kendisine yönelik oyunu okuyamıyor, eleştirisini de kabul etmek zorunda olduğunu ama yanlış bulduğunu söyledi. İnanın ki bu futbol coğrafyasında yani şu açıklamaları yapmış olmasıyla Aykut Kocaman'ın kıymetli bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Fakat şöyle bir sorun var tabii ki, bir yanda mevcut futbol düzeni... Ve onun gerçekleri, hakikatleri değil, gerçekleri herkese göre değişen, herkesin çıkarına göre oluşan gerçekleri... Bir yandan da e, futbola farklı bir e, bakış açısına sahip, biraz daha idealistçe e, duygulara sahip olduğunu düşündüğümüz Aykut Kocaman'ın e, bu bo bocaladığını görüyoruz. Yani bu sistemde e, onun e, bazen büyük çıkmazlara düşündüğü tutarlı olmak istiyor diğer futbol adamları gibi eyyamcı olmamaya çalışıyor. Ancak bunun bu futbol kamuoyu tarafından da çok takdir edilmediğini görüyoruz. O yüzden bunun bir sıkıntısını yaşıyor Aykut Kocaman. Bir türlü aa, şey yapamadı. Yani böyle hala kendini ispatlamak zorundaymış gibi. Oysa geride bıraktığımız 3-2.5 sezonunda ne görüyoruz? Kağıt üstünde. İki kupası var. Biri şampiyonluk birisi Türkiye Kupası. 30 sene sonra alınmış bir Türkiye Kupası. İkincisi Şampiyonlar Ligi'nden elense de bugün Avrupa Ligi'nde iddialı bir konumda gruptan çıkma ihtimali yüksek. Hasılı çok da ortada vahim bir tablo yok. Ama Aykut Kocaman'ın tavrı, tarzı kendisini eleştirmeye mahal bırakması, aynı zamanda bu sistemden dolayı onun güçsüzlüğü oluyor. Yani e, Fatih Terim'e aynı e, cevvallikte soru soramayan insanlar, gazeteciler, yorumcular e, ya da taraftarlar, söz konusu Aykut kocaman olunca, onun o nispeten demokratik tarzından, tavrından dolayı çok e, rahat hareket edip daha doğrusu onun bu tavrını bir ezme, e, böyle bir yok etme e, aracı olarak kullanıyorlar. İşte bu yüzden dolayı futbol mutlu oldan ziyade Aykut Kocaman'ın e, bu e, yapısına sahip çıkmak lazım, korumak lazım, desteklemek lazım. Ha Hoca oturur şapkasının önüne koyar düzeni, sistemi, yapıyı ve kendisini iki ayrı kefeye koyar tartar. Ya devam eder ya etmez. Etmezse onu kaybedecek çok şey yok. Kazanacağı çok şey var. Çünkü bu sistemde e, istediklerini yapamadan geçireceği her gün onu yok ediyor. Onu harcıyor. E, ama bırakıp gittiği zaman bu sistem e, kendi içinde e, bir gedik daha vermiş olacak. Farkında olmadan bu da ayrı bir gedik olacak Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi 47 maçlık e, yenilmezlik serüveni, İsa serüveni son erdi. Antalya Spor Fenerbahçe'yi tarihinde 30 yıl sonra ilk defa yenerek Kadıköy'de bir rekoru da e, kırmış oldu. Ve aynı zamanda e, 18 puanla Galatasaray'la baş başa kaldı. E, yine Bursa Spor tarihinde ilk kez Trabzonspor'u yendi. Trabzonspor'un e, verilmeyen bir golü var ki evlere şenlik. Hakem e, inanılmaz büyük bir hata yaptı burada. Çünkü e, pozisyonu faal gerekçesiyle durdurdu. Ama faal var mı yok mu bir yana faal düdüğünü o kadar geç çaldı ki e, asıl tartışması gereken oydu. E, hareket oluyor. Hakem herhangi bir düdük çalmıyor. Top bir başka oyuncuya geliyor. O oyuncu tam düzeltip vurur Vuruyorken hakem sanki hissediyor gol olacağını ve düğünü çalıyor o anda. Sorun buydu. O yüzden İlker Meral e, haftanın e, en büyük hatalarından birine imza attı. Trabzonspor'da muhtemel bir puandan olmuş oldu. Ama Trabzonspor'un tabi daha kronik sorunları var. Trabzonspor 1996'da Fenerbahçe'ye kaybettiği şampiyonluktan sonra yaşadığı travmanın bir benzerini yaşıyor. 2010-11 sezonunun mahkemilik olması, spor yargısının ve ceza yargısının şimdilik Trabzonspor'dan yana karar vermesine rağmen Trabzonspor'un bundan herhangi bir çıkar elde dememesi, elde edememesi, e, camianın e, her anlamda kimyasını bozmuş durumda ve Trabzonspor eski sezonun davasını güderek ee, bir yandan e, geleceği her gün e, yitirme e, tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. E, takılı kaldılar. Bir yanıyla mecburlar, bir yanıyla da e, ikisini nasıl ayıracaklar? Yani bir yandan kendilerine göre haklı oldukları, düşündükleri kupalarının verilmesi mücadelesini yürütürken diğer yandan da takımlarını e, bu şampiyonluk mücadelesine tekrar katmayı nasıl becerecekler, bilemiyorum. Belki bir e, yani yönetim ve kadro değişikliği olması lazım. Ama o olursa da yeni gelecek olanlar da eski davaya sahip çıkar mı? çıkmalı mı? Trabzonspor hakikaten çok zor bir açmazda, çıkmazda, e, sportif ve de ceza yargısını kazandığı halde. En büyük kaybeden durumunda Trabzonspor. İlginç. Dilerseniz son bir ara verelim ve Galatasaray, Beşiktaş eee girip kapatalım. Oyun devam. Oyna devam. Yenilmedik yenilmedik desem desem yalan. yalan. Oyna Oyna devam. devam. Oyna devam Biz hiç kaybolmadık Biz hiç kaybetmedik desem Yalan Oyna devam Rakipler kaçak görüştüler Hepsinin yumrukları vardı Dünyayı değiştirmek için Verdiğimiz kırıntılardı Oyna devam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 Devam, devam, devam. Ben Kenan Başaran. Radyo Havandasınız. Paslaşmaların son bölümündesiniz. Ee, Galatasaray e, nihayet kazandı. E, uzun bir aradan sonra ligde kazanmayı başardı. Üst üste puan kayıplarından sonra e, İstanbul'da e, hani Kayseri pastırma ve sucuğuyla meşhur ama ben Lokum diyeceğim. Lokum gibi bir takım buldu Galatasaray karşısında. Özellikle de ilk yarı inanılmaz yumuşak e, bir Kayseri Spor buldu ki zaten ilk yarıda bulduğu gollerle de neticeye gitti Galatasaray. Kayseri Spor'un yediği golleri alın, izleyin defalarca ve bu ülkede futbolu neden sürekli patinaj yaptığını anlarsınız. Umut Bulut'un attığı kafa golünü o mu attı yoksa Kayseri Spor mu attı üzerine tartışabilirsiniz can simidi gibi oldu Kayserispor bu çıkmazda açmazda Galatasaray. Eğer daha dişli bir rakip olsaydı belki Galatasaray zorlanır ve galibiyete yine uzak kalabilirdi. Ama zaten tarihsel olarak da çok fazla kendisini zorlamayan Kayserispor'la İstanbul'da rahat bir maç sonrasında 3 puanı aldı. Liderliğini sürdürdü sürdürdü ve krize şimdilik bir pansuman yapmış oldu. Yoksa orada da yavaştan kazanlar kaynatılmaya başlanmıştı. Fatih Terim'in e, AŞ ile ilgili sıkıntıların olduğu söyleniyordu. Yavaş yavaş Milan Barış acaba niçin oynatılmıyor bu yoklukta vesaire gibi. Umut mu bırak mı e, tartışması da hafiften alevlendirilmişti. Böyle e, sular yükselirken ve de zaten arenada sular altında kalmışken bir kriz tıkırtısı başlamıştı ama bu Türkiye burası bir 3 puan bazı şeyleri 3 hafta 3 ay öteleyebiliyor. Şimdilik ötelenmiş bir sıkıntı var Galatasaray'da. Beşiktaş, Beşiktaş ilginç. Bir galibet alıyor sanki şampiyon olmuş gibi seviniyor. Sonra işte 2 hafta 3 hafta ortalıkta gözükmeyebiliyor. Bu sene Beşiktaş'ta işte bir genç takım yeni takım kuruyoruz öyküsü herkesi oyalıyor. Ortada genç ve yeni bir takım var mı yok mu henüz tam idrak edebilmiş değilim. Bir hafta bir genç oynuyor. Ertesi hafta göremiyorsunuz. Hani şöyle 3-4 oyuncu birden monte edilse hakikaten futbol adına çok keyif alacağız ama henüz Beşiktaş'ta daha önce de söyledim. Samet Aybaba'nın adını andığı birçok futbolcunun hiç kadroya giremediğini de görüyoruz. Garip bir şekilde ama örneklere gelince sürekli o çocukların ismini veriyor. E, buna rağmen Kasımpaşa'yı 3-1 yendiler rahat ve güzel bir oyunla. Kasımpaşa Beşiktaş maçının manası başkaydı. Kasımpaşa'nın başındaki birçok yönetici eski Beşiktaş yöneticisi. Zaten kulübün sahibi Turgay Ciner bir Beşiktaşlı. Hani Kramer Kramer'e karşı gibi bir maç oynandı ve Beşiktaş Hele bir dur dedi. Öyle kolay değil Beşiktaş olmak hemen. Çünkü sezonun başında şöyle yorumlar da yapılmaya başlamıştı. Beşiktaş küme düşer. Kasımpaşa şampiyon bile olabilir. Şeklinde. Ancak gördük ki Beşiktaş henüz o kadar da düşmedi. Tabii Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı rahat yenmesinde Kasımpaşa'nın kimyasında bozulmuş olmasının etkisi var. Güzel giden bir Metin Diyadin'i Kasımpaşa'yı aldılar. Yerle bir ettiler. Metin Diyadin'i yolladılar. Yerine Şota'yı getirdiler. Şota iyi bir insan. Farklı bir anlayışı stili var ama sonucu bir türlü alamadığı için böyle Anlamakta da güçlük çektiğim bir hoca. Hani Kayseri sporu eğer e, bir vasat baş altı takımı yaratmak istiyorsanız şota biçilmez kaf, e, bir kaftan. Ama yarışmacı yukarıları zorlayan bir takım istiyorsanız şota biraz e, bunun karşılığı değilmiş gibi geliyor bana. E, bilemiyorum. E, Kasımpaşa yönetimi onu neden seçti? Kendi takdirleri. Evet. Futbolu bir kenara bırakalım ve İki kelam da tenis turnuvası için yapalım. Dünyanın en iyi... ...8 kadın tenisçisi İstanbul'da buluştu. E, WTA Championships... ...yani şampiyonların... E, ...sezon sonu turnuvası bu. Her şey çok güzeldi. Hem bayrama denk geldi. Full çekti tribünler. E, güzel bir tenis şöleni izledik. Serena Williams'la ...Maria Sharapova finali. Kaymaklı kadayıf gibi oldu. Sonuçta Serena şampiyon oldu. Bir tören düzenlendi. Bir baktık törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aile ve sosyal politikalardan sorumlu Devlet Bakanı Fatma Şahin Ulaştırma ve İletişim Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım sırayla teşrif ettiler. E tabi salonda haliyle bir ıslık, bir yuhalama havasına girdi. Yani uluslararası bir turnuvada Siyasetçilerin orada ne işi var? O platformda ne işi var? Üstüne üstlük bir de Fatma Şahin çıkıp mikrofonu eline alıp konuşma yaptı. Bir ilkokul e, müsameresi tarzında bir görüntü ortaya çıktı. Ve türbünlerde ıslıkladı. Yani burası siyaset yapılacak bir yer değil. Ha 2020 olimpiyatları için konuşuyor olsa dahi de Türkiye'nin e, Türkiye'nin çok başarılı organizeli bir turnuva, e, dünyanın gözleri önünde bir turnuva, full çekmiş salon önünde oynanan bir turnuva. Zaten kendi propagandasını kendisi yapıyor. Dışarıdan izleyenler Türkiye'de ne güzel bir şampiyonat düzenlendi. Hakikaten Türkiye e, olimpiyatları da yapabilir duygusunu veren bir organizasyonda. Sizin bunun üzerine çıkıp bir de siyasi bir konuşma yapmak, yani bu ihtiyacı neden duyuyorsunuz? Biz yaptık, biz yaptık duygusunu neden yenemiyorsunuz? Ee, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda aynı şekilde Başbakan ve Cumhurbaşkanı katıldı töreni. O gün de o salondakiler protesto etti. Ama yani e, dünyanın uluslararası büyük organizasyonlarda ve de gelişmiş ülkelerde hiçbir şekilde siyasiler bu şekilde çıkıp da platformlara, podyumlara çıkmıyorlar. Bakın olimpiyatları düzenledi İngiltere 2012 olimpiyatlarını. Kraliçe Elizabeth bir kelam etme ihtiyacı duymadı. Ya da e, başbakan çıkıp bir laf etme ihtiyacı duymadı. Kraliçe Elizabeth hatta bir James Bond'la birlikte küçük bir filmde, tanıtım filminde oynadı. Hani açılış amonesine katkıda bulunmak amaçlı güzel bir jest yaptı. O kadar. Ama bizde ise her türlü büyük organizasyonda illa siyasetler çıkıp bir şey söyleme ihtiyacı duyuyor. Üniversite oyunlarında da Dünya Basketbol Şampiyonası da, herhangi bir stadın açılışında da. Hadi bir konuşma yapacaksınız. Niçin spor bakanı yapmıyor? Tabi doğa doğrusu bir spor adamının yapması, ünlü bir spor kişiliğinin yapması daha manalıydı. Ama yok, her yere siz siyaseti ve her yeri bir parti kongresine dönüştürürseniz insanlar da tepki koyar. E tepki koyunca da başbakan diyor ki bunlar terörist holiganlar. Yani yaprak kımıldasa Terörist ilan bu ülkede. Ne kadar kolay, ne kadar hiçbir protestoya, hiçbir eyleme, hiçbir şeye tahammül kalmadı. Yani bunlar aynı zamanda iktidarın gölgesinden korkar bir hale geldiğini emareleri ki kendileri açısına, açısından bence hiç de hoş değil. Bizim hem ileri demokrasi diyoruz, hem de hiçbir tepkiyi kabullenemiyoruz. Tenis için gitmiş. Bu, bu insanlar orada spor izlemeye gitmiş. Oraya siyaseti sokan sizsiniz. Bu insanların sizin yaptığınız bir şey tepkisi olsaydı hiç gitmezlerdi. Derlerdi ki bunu AKP'li bir belediyenin desteğiyle bu turnuva düzenleniyor. Gitmeyelim. Ama onlar o saikte gitmemişler. Sportif bir faaliyet olarak katılıyorlar. Siz kalkıp orayı bir siyasi platforma dönüştürürseniz o zaman tepkileri de kabul edeceksiniz. Kaldı ki ıslık ve yuhalama bunun neresi terörist oluyor. Yani e, hiç de hiç de iyi havalar esmiyor memlekette bu anlamda. Son sözümüz bu olsun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo havanda kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.